Kamus'la güreşteyiz. 94.9 Açık Radyo'da. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Ben Evrim Demirören. Kadın programımızın son bölümündeyiz. Beşincisi. Evet. Biraz böyle tarihsel bir süreç izlemeye çalıştık. Biraz da günümüze doğru evrileceğiz. Kadın Hareketleri başlığı var bende. Toplumsal Düşünceler Sözlüğü'nden yararlandım biraz. İletişim yayınlarından ortak amaçları izlemek ya da protesto etmek üzere kadınları harekete geçiren bir topluluğu çağrıştıran bu tanım sıklıkla işte feminist hareketi ifade etmek için de kullanılmaktadır. Ancak kadın hareketleri feminizmden önce ortaya çıkmış ve ondan ayrı var olabilmektedir. Feminizm bu arada femina kökeninden geliyor Latince'de. Latince. Sen de de var galiba bir şeyler. Feminizm Fransızca 1837'den sonra girmiş. Robert sözlüğü de bu sözcüğü kadınların toplum içindeki rolünü ve haklarını genişletmeyi öngören bir doktrin olarak tanımlamakta. Ancak düşünceyi eylemden ayırmak olanaksızdır. Kavramın Fransa'da oluşturulduğu günden bu yana kadınların toplum içindeki rolü ve haklarını genişletmek üzere bir dizi eyleme girilmiştir. Bunun içinde feminizmin tanımı yalnız öğretiyi değil eylemleri de içermek zorundadır. Evet, yani Diyor kadın mı? hareketleri derken tarih boyunca hani sözünü mü geçtim evrimci mi? Öyle oldu gibi. E, kadın hareketleri derken işte tarih boyunca sürekli tahakküm altında bulunan kadın, bu da vardığımız kelimelerden bir tanesi, kadın hareketleriyle birlikte aslında bir hak arama mücadelesine de giriyor. Bunun örneklerinde mesela Kur'an'da var. Arabistan'ın güneyinde gerçekleşmiş olan ve araştırmacılara göre e, Muhammed'in kadın ticaretine getirdiği yasa protesto eden bir kadın ayaklanmasına gönderme yapılmaktadır. Örneklerden bir tanesi. Ha, o yüzden. Evet. Latin Amerika'da ve Afrika'da emperyal kanunlara ya da uygulamalara isyan eden köylü kadınların hikayeleriyle doludur. Bu hani bilinen bir şey. Avrupa'da 18. yüzyılla birlikte kadın dernekleri kuruluyor ve bu derneklerden bazıları Fransız devrimine katılıyor. Ee, 1840'ların devrimci karmaşasında kadın e, hareketleri gelişiyor ve kadınların sesleri adlı bir kadın hakları gazetesi kuruluyor Fransa'da. Hmm. Bunlar böyle önemli anekdotlar. Dünyanın pek çok bölgesinde kadınların cinsiyete dayalı eşitsizlik, eşitsizliklere karşı örgütlenmeye başlamaları ve aile ve genel olarak toplum içinde kadınlar üzerinde kurulan ataerkil denetimleri kaldırmaya amaçlayan yasal reformlar talep etmeye başlamaları daha çok... ...19. yüzyılda gerçekleşiyor. Hmm. Evet, bu Yani 17, 18, 19 gibi küçük adımlardan hızlanarak... ...hızlanarak evet, doğru şu demin feminizmin e, tanımında da dediğim gibi... ...eylemin de, eylemi de içermek zorunda. Geçen sene başka sinemada sufrajeti hmm. izlemiştim ben. Filmden e, aklımda e, kalan e, bir alıntı var. Bizi oy hakkını kelimeler değil, eylemler kazandıracak... ...diyordu. Orada da... Evet doğru diyorsun. ]araklar. Kadınların oy hakkı... ...bayağı bir eylemlilik vesilesiyle... ...elde ediliyor. Doğru. Ee, Canını yitirenler, evet, dayak yiyenler... ...eve çok, çok, çok, <gülüyor> çok ilginç örnekler var. Hani yeri gelmişken bir iki tanesini söyleyeyim... ...sözü size aktarayım. Kadınların oy hareket... E, e, ...oy hakkı ile ilgili olarak... E, ...mesela... E, ...1914-10 arasında... ...gazeteler oy hakkı için... Şiddet gösteren gazeteleri yazıyor. En aşırıları cam kırma, bombalı saldırılar düzenleme ve yangınlar çıkartma hmm. gibi. Hatta arada bir Velázquez'in bir tablosu tahrip oluyor. Hmm. Emily Davison adlı bir kadın var. 1913 hmm. derbisinin sırasında kendini atların altına atıyor ve ölümcül biçimde yaralanma durumu söz konusu. Evet. İşte Fransa'da futbol kupasını sabot ediyorlar. Bunun gibi birçok örnek var. Böylelikle oy almak alma konusunda eylemlilik içerisinde Evet öyle sadece hani yürüme söyleme yazma gibi değil. Bayağı şiddetli Hı -hı. eylemler gibi ee, sonucu varmış. Bir birkaç daha örnek daha vereyim. İşte dediğim gibi 19. yüzyılda kadın hareketliliği daha hani gün oluyor. E, Filipin'de feminist derneği var işte 1905'te. E, Önü İranlı Kadınlar Derneği var 1911'de geleneksel dini yasalara ve davranışlara karşı gelmiş. Hmm. Yani feminizm tarihte ilk dalga ve ikinci dalga olarak hani hmm, kapaca Evet e, tasnif ediliyor. 1860 ile 1920 arası bir de ikinci dalga dediğimiz 1960'ların işte 68 hareketinin hani etkisiyle e oluşan bir tarih durum söz konusu. Bir eylem sözcüğünü de varıyor gibiyiz sanki. Bu kadın Aynen, hareketleri doğru. ve feminizm. Şimdi kadınların sokağa çıkmasını mecazi anlamda, eylem anlamında kullansak da Osmanlı İmparatorluğu'nda çeşitli zamanlarda çıkartılan fermanlarla kadınların gerçek anlamda sokağa çıkmaları yasaklanıyor aslında. Hmm. Birazcık hani batıdan Osmanlı'ya baktığımızda ee, 1603'te 1. Ahmet zamanında kadınların dükkanlara girmeleri, kadının kocasıyla arabaya sandala binmesi yasaklanmış. Ee, 4. Mustafa kadınların sokağa çıkmasını tamamen yasaklıyor. Yanında kocası Yok. olduğu halde çıkamıyor. 2. Mahmut zamanında yapılan ilk nüfus sayımında kadınlar sayılmamış. Mesela hmm. Osmanlı'da. O derece yok yani. 1878'de kadınların mesire yerlerine gitmeleri engellenmiş. Kafes arkasına hapsedilmiş. 1882'de de yalnız İstanbul'daki kadınlar sayılmış e, bu seferdi. <gülüyor> Kadının o. adı yok. Duyga anmak istiyorum. Bu vücudu da yok. <gülüyor> bu şey oluyor burada. Yani e, Osmanlı toplumu bu geleneksel yapısını Avrupa'ya göre çok daha uzun süre... ...korumuş aslında bakarsak ve modernleşme süreci oldukça geç başlamış. Tamam tanzimatla bir takım düzenlemeler yapılmış, yapılmış bir takım haklar verilmiş ama ne kadar anlamlı... Ee, o da tartışılır. Aslında oy olayında o da çok değişik tartışılabilir bir başlık. Ee, ülkeler arasında e, İngiltere birçok konuda e, bilimde, siyasal yaşamda, şehir planlamasında, tıpta çok çok ileri gitmekle beraber e, kadınların e, oy hakkı ve çalışma hayatındaki bir takım hakları almasında bayağı geç e, gelen ülkelerden biri. Fransa'da 1944'te olmuş bir geç. Oldukça, oy hakkı evet. çok. Hı -hı. E, Amerika'da Wyoming'de 1800'lerin sonunda çok bu küçük bir bölge için geçerli belki ama herhalde en erkenlerden biri. Hı -hı. Aslında Cumhuriyet'in Türkiye'de kurulmasıyla da e, oy hakkı elde etmemiz Avrupa'daki birçok ülkeden de önce. Ama bu oy hakkı bana hep şey düşündürüyor hem e, siyasal olarak kadının kazandığı hak hem de çalışma hakkı aslında ne kadar kendisine aitti de düşündürüyor. Ben bazı seçimlerde görev aldım Orada evet oy hakkı var kadının ama ben o oy atmadan evvel hep yanındaki kocasına, hmm. oğluna bakışını, ne yapacağım deme halini, erkeğin onun yerine oy atma talebinde bulunma hareketlerini 2016 yılından bahsediyorum hiç unutmadım. Hani delirmiş... seçilme hakkı da var bir yandan, öyle de bakarsın tabii. Ha bir de o var tabii. tabii yani. evet. Ama parlamenter sistemlerde ne kadar hani kadın oranları var hala bugün de tartışılıyor, değil evet, mi? Bazı ülkelerde çok, bazı ülke, yani bazı ülkelerde ya da partiden partiye de çok değişiyor bu tabii. Hı hı. Atilla İhan'ı hatırladım. Bunları konuşunca yıllar önce televizyonda rastladığımda Türk kadını gerçekten bunların kıymetini bilmiyor. Çünkü mücadelesini vermedi. Hmm. Hepsi önüne hazır geldi. Demin senin o oyunu evet. verirken kocasına çocuğuna bakan kadından. Evet. Bunun kıymetini gerçek anlamda bilememesinin nedeni budur diye bir konuşması vardı. Hak vardım. verilmez alınır. alınır. Ee, sebeplerden biri bu mutlaka. Hiçbir şey tek sebepli değil. Ee, bir yandan geçen programlardan beri tekrarladığımız TE eski ahitten bu yana gelen e, bütün baskılar da var bunun yanında alışmışlıklar <gülüyor> vesaire e, şimdi bu yurttaşlık kadının yurttaş olarak var olma haline de girmiş olduk e, Hı -hı. Bu başlıkla e, ben de kadının bir e, şehirli olarak ya da bir çalışan olarak var olma haliyle de ilgili bazı notlar almışım yani kamusal alanda kadının varoluşu e, aslında e, gene Erkeğin verdiği izne bağlı gibi ee, Nerede Saat kaçta Hangi kıyafetle e, Olabiliriz ya da olamayız e, Sorun demiştik geçen programda Sanki köyde ve kırsalda Daha çok e, var olma Sorunları yaşıyor gibi görünüyor kadın ama e, Diğer Başlıkları da unutmamak gerekiyor Toplumsal mekanlar da aynı zamanda Bunu sınırlandırmıyor mu özellikle Taşra'da aile çay bahçesi Aa, evet. Benim büyüdüğüm yerde de Kimi hmm. lokantalarda yazar, aile girebilir. Burada da bile var aile Canım, üst kat. Canım otobüslerde var işte bayan yanı bilmem ne hani. Ha bayan şey yanı tabii, tabii. kavramı var doğru. Ya da aile salonumuz üst kattadır. Evet, İstanbul'da evet. da baya doğru doğru. <gülüyor> ee, bu sizin e, tarihi ilgili kaldı mı bir şey elinizde? Çok kötü elini salladım. Sana... <gülüyor> e, tarihle ilgili çok fazla var. E, Türkiye'de. Kadın hareketini nereden başlatacağız acaba? Demin konuştuk attı da çok anlamlı bir şeyler yok. Yani tamamen e, amacına ulaşmamış hareketler. Belki e, ikinci meşrutiyeti sayabiliriz. 19. yüzyıl sonlarını kadın hareketinin ilk başladığı yıllar olarak. Burada kimi kadın şairlerin yanı sıra Fatma Aliye. Ben bahsetmek istiyorum evet, önemli ben. Önemli bir isim. Hı -hı. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nda kadın sorununu romanlarında tartışan ilk Müslüman Türk kadın romancı Aa. olması bakımından önemli. Ee, o güne kadar e, Fatmaliye Hanım'a kadar kadın ve kadın ile ilgili problemler sadece erkeklerin tartıştıkları bir alan Fatmaliye Hanım romanları ile daha önceki Osmanlı romanlarında çizilen kadın tipine alternatif örnek bir kadın tipi ortaya konuyor burada. Doğru. Yani kadının yazar olarak da, vatandaş olarak da görünür oluşu hayli geç pek çok toplumda. Meslek hayatındaki hali ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Eee bu Virginia Woolf'un kendine ait bir odası çok önemli bir metindir malum kadınla e, ilgili. Hı hı. E, Virginia Woolf e, burada Shakespeare'in bir e, kız kardeşi olsa ve Shakespeare'le aynı bir e, Güçlü kaleme, zekaya sahip olsaydı ne olurdu dan yola çıkarak bir önerme örnek oluşturur. Çok etkilidir kitapta okursanız. Şunu görürüz Shakespeare'in yapabildiği her şeyi yapmaya adım attığında bu kız kardeş önce çok iyi niyetli de olsa anne baba Ev işleri. Aman kızım senin ne işin var o kitapla defterle? Ya patates haşlandı mı? Gece yarısı yorganın altında ne yazıyorsun? Nereye gidiyorsundan başlayan baskılar. Daha sonra malumunuz William e, evini terk ederek bir tiyatro turuna katılır. Hı -hı. E, o e, yıllarda bir genç kızın evini terk ederek bir tiyatro turuna gittiğini varsayalım. Yolda başına hiçbir şeye gelmediğini varsayalım. <gülüyor> Oraya gittiği zaman aynı William gibi önce küçük işlerden başlayarak sonra yavaş yavaş oyunculuk falan yapacak. O arada kimseye yakalanmadan, başına bir şeye gelmeden acaba metinlerini ne kadar kabul ettirebilecektir? Shakespeare'in yıllarını düşünüyoruz. Virginia Woolf'un yaşadığı yıllarda bile diyelim Cambridge gibi bir üniversitenin bahçesine bir kadının ancak eşi, sevgi ...ya da oğlu için girebildiği ve hiçbir okuma e, hatta bir şey yazıyorsa da bilim insanı olarak... ...onun altına imzasını atma hakkı olmayan e, yüzyıllara Hı -hı. baktığımız zaman... ...hani niye kadın yazar, kadın bilim adamı yokun cevabını çok güzel verir Wolf. E, bu konu devam edecek ama şarkı aramız. Bir şarkı verelim geldi. Verelim efendim şarkı Efendim Lenny Kravitz'den American Woman... 94.9 Açık Radyo'da kadın programlarının beşincisindeyiz. Kamusla güreşteyiz. Evet güreşmeye devam. Kadının kazandığı ve kazanamadığı ya da kullanamadığı haklardan bahsederek hmm. meslek hayatındaki durumuna geldik. Yani ee, uzun süre e, evin dışında var olamadılar. Var olduklarında da e, onlara e, biçilen görevler ya da verilen mesleklerle ilgili de bir takım kısıtlar var aslında. Ee, mesela ben e, bir süre öğretmenlik yapmış biri olarak. Bir süre e, ne kadar misin? bir süre. <gülüyor> hayır, şu an yapmıyorum yani. Ee, öğretmenlikle ilgili hep bir kadın mesleği çok uygun erken çıkılır, tatili var. Neden? Çünkü eve gitsin, yemek yapsın kadın. Çocuğuna baksın, efendim, vakit Efendim sizin kalsın. seçiminizde de önemli miydi bu? Hiç değildi efendim. Ben önce aslında zoolog olmak istedim diye bambaşka bir konuya girermişim. Nitekim zooloji okudum, sonra öğretmenliğe geçtim. Ama bu e, dinleyicilerimizi ilgilendirmeyeceği için <gülüyor> e, sonuçta e, kadına uygun meslekler diye bir başlık var. Tabii Gene ötekileştirildi. Memurluk, Öğretmen Kızlar Karaborsa Doğu illerinde öğretmenlik yaptığım bir dönemde de milli eğitime il mille giderek yeni gelmiş bekar öğretmen kızların listesini alarak görücü gezen teyzeleri tanıdım ben. Aa, Aa, çok evet. güzel bir Bak yani. bunu bilmiyordum. <gülüyor> <Yani, çok gülüyor> Canlı şahidiyim olayın. Ee, o kadınlardan birinin e, sözüydü. Öğretmen kızlar kara borsa. Uygun diye. namzet vay kara borsa bu açıdan. Evet. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> hem maaş alıyor hem evinde hem Aa. iyi bir anne olabiliyor yani lütfen. <gülüyor> ya ben de bu bahsettiğim gene çok iyi bir kaynaklanma olan birkaç arpa boyun da tıp mesleği içerisindeki kadınların yeriyle ilgili okuduğum bir makalede şunu gördüm. Evet çok doktor Kadın var e, fakat zorlu branşlar genelde e, erkeklere kalıyor. E, bu gene kadının e, doğurma, çocuk, evdeki sorumluluğu, üniversitede ona verilen hak gibi bir sürü kısıttan ötürü. Yani Virginia hmm. Woolf'un Shakespeare'den itibaren verdiği örneğin pek evet. de değişmediğini. Kadının önünü kesen sürekli bir e, manialar, engelli yarış gibi bir şey var. E, meslekte de bunu sık sık yaşadığını görüyoruz. Engel vardığımız kelimelerden birisi. Olsun, evet, olsun. Mi? Olsun. Olsun. Peki. Ee, toplumsal kodlama diyeceğim ben. Ee, sizlere ilkokulda okuduğumuz hayat bilgisi kitaplarını hatırlatmam yeterli olur mu bilmiyorum. Ya. Orada hayat bilgisi kitaplarında e, karşımıza çıkan bir şey. Anne kız çocuklarla mutfakta yemek yapar. Baba salonda gazetesini okur. İşte e, çocuklar yerde oynarlar. Büyük anne de varsa kedi vardır bir de. Evet. Bir kenarda. Evet. Böyle çok tipik bir portre var benim gözümün önünde. Ben e, Cinali'leri nostaljik bir tat olarak kendi çocuğumu almıştım. Okurken çocukken hiç de fark etmediğim evet. bazı şeylere e, rastladım orada. Cinali babasıyla geziyor dışarıda oynuyorlar. işte parka gidiyorlar, sirke gidiyorlar. Eve geliyorlar. Evde anne ve kız kardeş sofra hazır onları beklemekte. Evet. Çocukken hiç fark etmemişim. Evet. bunu. Benim normalimmiş mesela. Bunun. Öyle tabii bu kodlar hep geçiyor aslında yaşantımıza. Ee, çok doğru. Efendim, e, kodlamalardan birinde ben biyolojide gördüm e, diyebilirim. E, e, biraz kişisel yaklaşımım, biraz okuduklarımdan ortak bir şey söylemek istiyorum. E, kadın biyolojisini, fizyonomisini, onu erkekten ayıran şeyleri evrimle araştırdık. Bu araştırmamızın sonucunda... o Bu başlığı biz seçmiştik ya Keremciğim. <gülüyor> e, paylaşmıştık. Paylaşmıştık. <gülüyor> kadın <gülüyor> e, programında beni çok dışladınız, farkında mısınız? E, Keremciğim, sen gelmedin iki program diye... <gülüyor> I don't know. Efendim bu kadın biyolojisinde önce birçok şeyi çıkardık. İlginç kadının işte ön lobu böyle onda duygusal zeka diğerinde bilmem işte e, uzaysal zeka. limbik e, sistem falan Çalışıyor falan falan gibi. Hı -hı. Sonra şuna dikkat ettik. Aslında e, bu da bir tür ayrımcılık yaratıyor. Yani böyle keskin kutuplar biçiminde erkek budur kadın budur diye e, bir döküm e, yapmak. Aslında şeye benziyor biraz hani genelleme işte her türlü genelleme biraz tehlikeli. Yani Türkler okumaz. Doğru. Yani Türkler çok okuyan bir <gülüyor> toplum değil. Fakat istatistikler vermiştik zaten kitapta. Ayrıca kitapta bir sürü <gülüyor> çeşitli <geçmiş gülüyor> hepsi Açık Radyo'nun bu arada arşivinde Arşiv. saklıydı. <gülüyor> evet. Reklam oldu. Türkler okuması peşiyle kabul aslında e, bu sorunu da kabul e, veyahut da bunu böyle kabul edip değiştirmeme anlamına da geliyor. Çünkü e, diyelim ki e, kadınların IQ'sunun duygusal zekasının daha e, ya da sözel zekasının yüksek olduğunu söylemek e, sanatçı incelikli e, bir takım erkekleri mi yok sayacağız bu durumda veyahut da uzaysal ve geometrik zekasında erkeğin daha önde bir noktada olduğunu söylediğimiz zaman bütün bu astrofizikçi matematikçi ya da alim kadınlar ne oluyorlar e bu sınırlamalar da biraz tehlikeli aslında. Yok işte göm bulmada, park etmede, harita okumada erkekler evet. daha başarılı, kadınlar daha zayıf. Evet. Bu e, o küçümsemeyi zekâla... bile otomatikman getiriyor. Evet. Hani. Hı hı. O Mesela... açıklamayla getiriyor evet, aslında. Ta taksi şoförü, hoş belki bu açıklamayı bilmiyor ama <gülüyor> yani kötü kullanan bir adama kızmıyor da kadın olduğu zaman başlıyor söylenmeye. Ya da önündeki bir sürücü hata yaptığı zaman kesin bu kadındır ya da bayan Aa. şoför falan ama arabasını satarken bayandan diye satıyor. Ayrıca. <gülüyor> Ya da öyle yanından şey geçiyoruz. Meğer adammış hmm. aslında şoför. Bazen öyle oluyor. Bir de şuna dikkat ettim. Ee, şimdi... E, ...kadının e, bir takım zaafları olduğu noktasından e, yola çıkan... E, ...makaleler, bilim adamları yaklaşımlar var. İşte diyelim ki depresyona kadın daha eğilimli... ...ya da işte hisleri daha çok kadında görülen bir e, rahatsızlık. Fakat biz bütün bu programlar boyunca... E, Yaptığımız araştırmalar ve okuduğumuz şeylerden şunu da gördük. Yani kendisi olarak var olamayan... ...başka birinin e, karısı ya da kızı olarak var olabilen... Hı -hı. E, ...oy atabilmek için e, atların altında ezilen... <gülüyor> e, ...farklı davrandığı için e, kasaba meydanında yakılan e, bir cinsten bahsediyoruz. Hı -hı. E, sonuçta e, sürekli baskı uygulanan insanların nasıl davrandığıyla ilgili de pek çok psikolojik açıklama var. Yani... E, Eski ahitten bu yana gelen, tabii tek suçlu eski ahit değil, pek çok sorumlu var mutlaka ama eski programlarda bahsettiğimiz için e, öne çıkartıyoruz. E, bu baskı, sürekli baskı da kadının e, biyolojisinde, beyninde, davranışlarında e, belli sonuçlar oluşturmuyor mu acaba dedik. E, bunu da önemli bir soru olarak e, sürüyoruz haftanıza. Buraya bırakalım, Buraya bırakalım. <gülüyor> düşünün haftaya cevapları alacağız gibi oldu ya. Yani. <gülüyor> evet efendim e, sanatla ilgili çok şey konuştuk. Hani Kahlo'dan bahsetmesek Simone de Beauvoir'ın gönlü kalacak. Biz de Colette'den <gülüyor> mi bahsetsek Türkan Şoray'sız kadın programı mı olur? E, Silvia platin sırça fanusunu atlamak olmaz. E, Türk feminist vardır. Evet. Türk feminist hareketinde e, Kaktüs dergisinin Adını anmadan evet. nasıl bir kadın programı yapabiliyoruz efendim. Ama e, bir sezon e, yayın dönemi yapsak yeridir diye söylemiştik önceden de. Evet yani... E... Ursula Le Guin'den bahsedecektik ütopyalarda. Evet. E, i̇şte menopoz kadını kadınların dışına çıkaran, e, yaşlı olmayı bile e, kadında bir sorun haline başka bir ekstra sorun haline getiren bir başlık. Dedik e, elimizde hala bir şeyler var. E, sadece şunu söyleyerek programı bitirebiliriz. E, Carol Diehaus'ın Gösteriş diye bir kitabı var. E, son yüzyılın kadını kürkler, tüyler, Payetler içinde nasıl bir... E gösteri malzemesi, bir pinup kızı, bir kozmopolitan e, kapak kadını haline getirdiğinin eleştirileri var bu kitapta. E, adını almış olalım en azından. Çok e, iyi yaptın DİTAM'cığım. Evet. Kadın programı bitiyor değil mi? Bak bitiyor. ben çok az konuştum. Ya Fark aslında, ettiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Gel, geldiğinde biraz az konuştum. Sağ ya i̇lk olasın. program bir sürpriz yaptık <gülüyor> Kerem'e. Ondan sonra iki program boyunca kaybettik. Gerçekten. Ben bu programın sonunda da kışta olduğu gibi bağırarak bir program daha yaptım istiyoruz demek istiyorum ama bu sefer Artık böyle maalesef. bir şansımız yok <gülüyor> dinleyicilerimize iyi haftalar dileyelim kadın programımızı sonlandıralım hoşçakalın iyi haftalar diyelim hoşçakalın iyi haftalar Bağlıyor böylece de